Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Makul kavl ilk olarak Allah Teala'nın sıfatlarından, esmasından bahsetmiştik. Metni okurken yukarıda demiştik ki, Nakulu fî tevhîdillâhi mu'takidînâ bî tevfîkillâh innallâhâ vâhedun lâ şerîkeleh. Yine bu inne cümlesine atfediyoruz. Ne diyorduk? Ve inne Muhammeden abduhul Mustafa. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'en abduhul Mustafa Allah'ın kulu el Mustafa seçilmiş kuludur. Ve yuhul mustafa seçilmiş peygamberidir. Ve rasulul murtada risaletinden razı olduğu resulüdür. Ve innahu khatamul enbiya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem khatemul enbiyadır. Khatemul enbiyadır. Peki nebilerin sonuncusudur. Kadıyaniler var. Gulem Ahmet, İngilizler işgal edince Hindistan'a orada çıkan bir hareket. Bu Gulem Ahmet kendisinin peygamber olduğunu söylüyor. Khatemul ve ma Muhammedun illa rasul. Ma kana Muhammedun Eba ahadim mer rijalikum. وَلَاكِ الرَّسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَنْ نَب۪ي۪ينَ Oradaki خَاتَمَنْ نَب۪ي۪ينَ Peygamberlerin sonu. Bunu zineti olarak alıyor. Dolayısıyla kendisine de oradan peygamber olabilmenin yolunu çıkarıyor. Ayeti öyle tevil ediyor. Diyor ki ben Peygamber aleyhissalatü vesselamın gölgesinde bir peygamberim. Yani bu şekilde oraya bir yere kendisini sokuyor. Müslümanlar öldüreceklerdi bu adamı Gulam Ahmet'i e, Hindistan'da. İngilizler bununla anlaşıyorlar. Diyorlar ki eğer sen bizim burayı işgalimizin meşru olduğuna dair fetvalar verirsen seni diyorlar biz koruruz, himaye ederiz. O da diyor ki e, yani ihsana ihsanla karşılık vermeyi bize Kur'an-ı Kerim emrediyor. Dolayısıyla İngilizler bize medeniyet getirdiler, uygarlık getirdiler. O halde bunlara insanla karşılık vermemiz gerekir diyorlar. Yani bir yerde bir modern kırılma varsa o adamların bir taraftan Londra'yla, İngiliz haydutlarıyla irtibatı vardır kardeşim. Yani ya görüyorsunuz ya göremiyorsunuz. Yani ya gönüllüler vardır ya ödüllüler vardır ama mutlaka bir noktada bir yerde bir işbirliği vardır. İşte bu Gulam Ahmet Hala bunların adamları kadıyaniler yer yer devam ediyorlar. Peki şimdi Hatemul Enbiya efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemdir. Neden? Çünkü Kur'an-ı Hakim öyle buyuruyor. He? Ve Muhammedun illa rasul. Ma kana Muhammedun eba ahadin min ricâlikum. Sizin e, eserde var mı şerhte bu ayet-i kerime? He? Bakın o zaman oraya. Makane Muhammedun eba ahadin min rijalikum yani sizden kimsenin hiçbir adamın babası değil Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve lakin Rasulullahhi ve khatamennabiyyin Nebilerin sonu. İlki kim? Adem Aleyhisselam. Peki Adem Aleyhisselam'ın İlk peygamber olduğunu nereden anlıyoruz? İşte Taha suresinde, Bakara suresinde, A'raf suresindeki ayet-kerimelerden Allah Teala ona emre diyor. Ona emre diyor. Adem Aleyhisselam zamanında başka bir peygamber olmadığına göre Hazreti Adem'in Allah'ın peygamberi olduğunu oradan çıkarıyoruz. İlk peygamber Adem Aleyhisselam, ilk peygamber o. Sonu Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Artık bundan başka peygamber gelmeyecek yani ilki Adem aleyhisselam sonu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak kaç tane peygamberden bahsediyor bize? İşte 25. Yani 27 çıkar mı çıkmaz mı? Peygamber mi değil mi? Ama 25 peygamber üzerine ittifak var. Dolayısıyla her Müslüman tavsili olarak bunlara iman etmek zorunda. Peki diğer 124 bin peygamber o İbni Hibban'ın rivayetinde var. Yani ama neticede biz e, toplamda şuna inanıyoruz. Allah Teala'nın başka peygamberleri de var. Yani Cenab-ı Hak bütün insanlara, bütün milletlere, bütün yeryüzüne peygamber gönderdi ve inmin ummetin İlla hala fiha nezir değil mi ayet-i kerime Fatır suresinin 24. ayeti. Eyyümin ümmetin illa hala fiha Yani illa hala fiha ne demek? Onun içinde peygamber geçti, onun içinde peygamber oldu. O halde Çinli varsa, Avrupalı varsa, Afrikalı varsa onlara da Allah Teala bu ayet-i kerimeye göre peygamber göndermiştir. Fakat biz Onları bilmiyoruz. Yani bir kısmını bize anlattı ama ve وَرُسُلًا لَمْ نَقْسُسُهُمْ عَلَيْكِ buyuruyor. Bir kısmını da sana anlatmadım diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben. O halde iyi ki Adem aleyhisselam sonu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ona da itiraz ediyorlar. Ne diyorlar? Efendim diyorlar bir tane Adem yoktu diyor. Çok Adem vardı diyor. Çok Ademlerden çoğaldı diyor, bir sürü Adem vardı diyor. Allah Allah. Peki açın bakalım şu Nisa suresinin birinci ayet kelimesini. <tik> bir ya iyyuhannasuttaqurabbakumulladi khalakum min nefs waḥidatın wa khalak minha zoujha wabath minhumarijalan kethira wa nisa. Ne diyor şimdi? halakaküm min nefsin vahide sizi tek bir nefisten değil mi? bak hey falan he? bunu tahrif etme min nefsin demiyor bir de yanına ne getiriyor? vahide etin diyor bak birisi çıkar birkaç tane Adem vardı der bir sürü Adem vardı der ona kanma diyor cana bak? ne buyuruyor? min nefsin vahide etin diyor bak he? tek bir nefis yani o nefsi Efendim tevil edebilirler, e, efendim bu nekiredir derler, ha, o kapıları açabilirler, sakın ha oraya girme, min nefsini vahid etin. Sonra ve khalaka minha min ey şeyin, min nefsin vahid etin. Değil mi? Zamir gidecek bir yere. Nereye gidiyor? En yakına gider. Nereye gidecek? Ve khalaka minha min ey şeyin, min nefsin vahid O tek nefisten yarattı. Neyi? zevcaha eşini yarattı. E, hava anamızı da müstakil yarattı diyorlarmış. Ya Allah Teala diyor ki: "Ve halake minha zawjaha sonra ve basse minhuma o ikisinden kimden Hazreti Adem'i yaratıyor. Sonra ondan da eşini yaratıyor bak. Ve halake minha min nefsin vahide. O tek nefisten eşi yarattı. Ve halake minha zawjaha. Sonra da وَبَثَّ مِنْهُمَا O ikisinden yani Adem ile Havva'dan رِجَالَنْ كَث۪يرَوْ وَنِسَٓا Çok erkekler, çok kadınlar onlardan yeryüzünü aleme yaydı. Yahu kardeşim Allah Teala söylüyor teslim ol bu Kur'an'a ya. Kimsin sen? سِمِعْنَا وَأَطَعْنَا De. Oradan buradan sihirbazlık yapma. Bu milletin din imanıyla oynanır mı ya? Kim diyor birkaç tane Adem var, Şiiler diyor. E, kim ehlibeyt diyorsa Şiaya, onlar da bunu söylüyorlar işte. Kim nereden alıyor, kimin eli kimin cebinde, o da ortaya çıkmış oluyor efendim. Peki, bu peygamberler içerisinde en yüce makam kime ait? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait. Neden ona ait? Çünkü, كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتٍ اُخْرِجَتْ لِنَّاسِ bil بِالْمَعْرُوفِ Vatanağına gelmişken neredeydi bu ayet kelimesi Ali Imran'da. Kuntum xeyre ummetin. Ux rijet lin nasi ta'murunu bil ma'arufi. Vatanağına gelmişken hemen bulalım Ali Imran'dan. Peki efendim kuntum xeyre ummetin. Yani xeyre ismi tafdil ismi tafdil. En hayırlı ummesiniz. Ux rijet lin nasi insanlar için çıkarılmış tâmurûna bil ma'rûfi ve tenhâûna anil münker. İyi emri diyor, kötüde alıkoyuyorsunuz. 110. ayet-i kerime, 110. ayet-i 64. sayfa. Peki, madem ki biz en hayırlıyız, Yahudilerden, Hristiyanlardan. E biz en hayırlı olursa, o zaman bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber ehramının zirve noktası olur zirve noktası olur. Şimdi üçüncü cüzün başına gelin. Hafizu ala salavati ve salatil oraya gelmeyin de o ayet şimdi önüme çıktı orayı okudum. Biraz bazen böyle uykusuzluk oldu mu? O ikinci cüzün baştan üçüncü sayfasıdır da tilke rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd 253. ayet-i kerime. Şimdi burada Cenab-ı Hak فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ ala ba Yani peygamberlerin bir kısmının diğerlerinden üstün olduğunu söylüyor. Peki benim kardeşim şimdi diyor ki la نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِ E Allah Teala böyle buyuruyor ya Kur'an-ı Kerim'de. E bu ayet-i kerime neden bahsediyor? İmanda ayırma diyor bak. la نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ ne demek bu? Peygamberlerin tamamına iman ediyoruz. Hiçbirini ayırmıyoruz. Âmene'r-resulüdeki ayet ona işaret ediyor. Peki buradaki ayet-i kerime Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ama adamların derdi Allah Resulü ile. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah yukarıya çıkarıyor. Ve rafa'na leke zikrek. diyor. Onlar da aşağı çekiyor. Ne olacak sonları? İnne şane'ke vel abter. Nasıl ona bu edenler epter oldu, nesilleri kesildi. Mutezile'nin kesildi, Cebriye'nin kesildi, kaderiyenin kesildi. E bu adamların nesilde kesilecek. Yok olup gidecekler. Çünkü bunlar adam yetiştirmezler, yetiştiremezler. Yani bunlar eser yazarlar, sohbet ederler. O kitaplar, onlar ölünce onlarla mezara girer. O adamlar biraz konuşur onların sözlerini, ama bir ilim dalgası gelince o onları dinleyerek o kitapları dinleyerek din öğrenenler ulema karşısında o görüşleri savunamazlar. Savunamayınca yok olup giderler. Ehli sünneti ayakta tutan halk değildir. Ehli sünneti İslam'ın yekûnunu ayakta tutan ulemadır. Onlar canlarını ortaya koymuşlar. Her şeylerini feda etmişler. Dolayısıyla Allah'ın inayetiyle e, i̇stikbal İslam'ındır. E, yani İslam'ın derken ehl-i sünnet vel cemaatindir. Neden? E, siz bu akideleri okuyorsunuz. E, siz sizin karşınızda e, onların kitaplarını okuyan adamlar durabilir mi kardeşim? Ayeti bizzat delil getirenin, hadisi delil getirenin karşısında onlar duramazlar. Peki o zaman şimdi şunlarla itiraz ediyorlar. Diyorlar ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor La tufaddiluni ala Yunus. Beni Yunus Aleyhisselam'a karşı taftil etmeyin. La tufaddiluni ala Yunus. Yunus Aleyhisselam'a karşı taftil etmeyin. Peki bu hadisi şerifi nasıl anlıyoruz? Hani bu hadise baktığınız zaman bu kardeşlerimiz hadis kullanmazlar, hadis kabul etmezler. Ama bu hadisi şerifi alıyorlar, ne yapıyorlar? Efendim La tefaddilun ala Yunus diyorlar beni Yunus Aleyhisselam'a karşı taftil etmeyin. Öyle midir bu hadis? Öyle değil. Peki bu hadis nasıldır? Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki: Men qala inni hayrun min Yunus bin Yunus'u bni Matta faqad kadebe. Men qala ''Men kâle inni khayrun min yûnü sebni metta fakat kedebe ''Kim şöyle derse'' adam kalktı ne diyor? He, ''Men kâle e, inni khayrun min yûnü sebni metta fakat kedebe ''Ben Yunus bin Mettadan daha hayırlıyım'' derse o adam yalan konuşmuş olur. O adam yalan konuşur. Bu hadis sahih olandır. Yoksa la tufaddiluna ala Yunus bu sahih değildir. Hangi sahih olan son okuduğum. Yani men kale inni khayrun min Yunus ibn Matta fakat kazebe. Yani adamın biri kalkıp derse, avamdan biri derse ben Yunus bin Metta'dan daha hayırlıyım. O vazifesini terk etti, gitti, balığın karnına düştü. Ben yerimde duruyorum. Ben ondan daha faziletliyim derse bilin ki Yunus peygamberdir Aleyhisselam. O adam yalan konuşuyor. Yani demek ki efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Yunus Aleyhisselam'ı beni Yunus'un üzerine çıkarmayın demiyor. Peki Hazreti Musa ile alakalı rivayet var. Efendimiz buyuruyor ki la tufaddiluni ala Musa Beni Musa Aleyhisselam'a taftil etmeyin. Bu hadis sahih mi, sahih. Peki ama diyor ki, ben Musa'dan daha üstün değilim. Taftil etmeyin beni, taftil etmeyin. O zaman bu ayet-i kerimeyi nasıl anlayacağız? Teker <gülüyor> rusulu <gülüyor> faddalna ba'duhum ala ba'd. Egel kardeşim buraya diyeceğiz. Bu hadisi şerifin sebebi vuruduna bakalım. Allah Resulü biz diyoruz ki bütün peygamberlerden daha üstün. Delilimiz ne? Kün tum ummetin o khrujetlin nasi. Bu ümmet en hayırlı ümmese, peygamberleri bütün peygamberlerden daha hayırlı. Sonra terk ederusulu fadlan labahdhu malabah. Peki bu kardeşimiz diyor ki ben bir hadis buldum diyor. He? Ben bu hadise her ne kadar hadise inanmasam da, ama istediğim zaman en zayıf hadise alır getiririm ben diyor. La tufadilunu ala Musa diyor. Beni Musa aleyhisselam'a taftil etmeyin. O zaman gel kardeşim diyoruz ona. Bu hadisin sebebi vuruduna bakalım. Nedir sebebi vurudu? Bir sahabe, bir sahabi, bir Yahudi ile beraber konuşuyor. Sahabi diyor ki Efendimiz daha üstün. Yahudi diyor ki Hazreti Musa daha üstün. Sahabi Yahudi'ye bir tokat vuruyor. Yahudi Efendimiz Aleyhisselam'a geliyor. Allah Resulüne anlatıyor. Efendimiz onun üzerine buyuruyor. Yani bunu... Bir e, övünç vesilesine dönüştürmeyin. Hani birisi ırkı için savaşsa, ölse, başında sarık olsa ne olur? Doğru cehenneme değil mi? ırkı için savaşsa, kendi ırkını tutsa, onlar ırkı diye onu tutsa, onun yanında yer alsa, o savaşta ölse yeri neresi kardeşim? Cehennem. Peygamber aleyhisselam buyuruyor. He, men katele al asabiyye buyuruyor değil mi? Peki... Efendim burada da sahabe e, bir hamiye, bir asabiye bu gayretle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müda, müdafaa edince Efendimiz böyle yapma buyuruyor ona. Yani böyle cihat meydanına inip savaşırken ölsen bile hani kendi ırkın için e, yapsam bunu, başında sarık olsa yine cehenneme gitmekten kendini koruyamazsın, alıkoyamazsın. Dolayısıyla la tufaddilun ala Musa hadisi şerifini bu bağlamda alıyoruz yoksa ene seyyidu valedi Adem buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerin zirve noktası benim buyuruyor ama la fakhre buyuruyor yani övünme yok sahabeye ya, efendimiz neden la tufaddilun ala Musa buyuruyor yani Allah Resulü en üstün olduğunu bildirdiği hadis-i şeriften sonuna ne getiriyor? La fahra diyor. Ben bunu övünç vesilesi olarak söylemiyorum. Ama Allah beni son peygamber gönderdi. Bütün milletler bana iman etmek zorunda. Bütün peygamberler benim arkamda namaz kıldılar. Adem. Dolayısıyla bütün nehirler bu mecraya, bu vadiye boşalırlar. Yahudi kurtulmak, Nasrani kurtulmak için... Müslüman olma mecburiyetinde ben bunun için üstün olduğunu söylüyorum. Yoksa gelsin insanlar iman etsin diye söylüyorum. Sahabenin Yahudi ile yaptığı gibi övünme vesilesi olsun diye değil. İşte ona Allah Resulü müdahale ediyor. Yani kardeşlerim, Allah Teala'nın inayetiyle hadiste, tefsirde, akidede şöyle derinleştiğiniz zaman bu sünneti itiraz edenlerin... Ulemaya itiraz edenlerin ne kadar basit olduğunu göreceksiniz, derinleşeceksiniz. Allah Teala ehli i sünnet ulemasının izinde derinleşmeyi bize ihsan eylesin. Ama ilim, amel, ihlasla İmam Rabbani Hazretleri'nin buyurduğu gibi rahmetullahi aleyh. Peki şimdi peygamberlerin tabi bir takım özellikleri var. Yani... O özelliklerle biz peygamberleri ayırıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de peygamber mutlaka ne olmalıdır diyoruz? Erkek olmalı değil mi? Mutlaka erkek olmalı. Peki kadın olmaz mı? Olmaz. Neden olmaz? Çünkü tebliğ etmeli. Şimdi bir kadın gelse burada size ders anlatsa caiz mi kardeşim? Değil. Neden? He? Yani şimdi ayarı bozuldu da ayarı bozulmadan önce onun bir kitabı vardı. Cumhuriyetten bir kadınla bir erkek muhabir onunla söyleşi yapmaya geliyor. Söyleşi de onu sorulunca söylenen diye kitabında da ona cevap orada toplamış söyleşilerini. E, Tabi hanımını çıkarmıyor oraya. Hanımını çıkarmıyor. E, soruyor gazeteci kadın. Neden çıkarmadın diyor. İşte burada diyor erkek muhabir var. Onun için çıkarmadım. Devam ediyor. Bir kadın erkeğe erkeğe baktığı gibi bakar. Bir erkek de kadına kadına baktığı gibi bakar. Öyledir kardeşim. Siz 20 yaşındasınız şimdi. 25 yaşında bir kadın burada ders anlatsa ona hoca gibi ara ara bakarsınız. Ama daha çok bir kadın gibi bakarsınız. Çünkü Allah yarattığını biliyor. Onun için mahremiyeti koyuyor işte onun için mahremiyeti koyuyor. Dolayısıyla madem ki peygamberler bütün insanlara Allah'ın emirlerin talimatlarını tebliğ edecekler o halde erkek olmalıdırlar. Vakaya baktığınız zaman da bütün peygamberler erkek. Peki Kasas suresinin 7. ayet-i kerimesinde vahayna ila ummu Musa en erzu'i vahayna ila ummu Musa en erzu'i Musa'nın annesine vahy ettik diyor değil mi? Peki buradaki vahiy ne anlamdadır? İlham ettik anlamındadır. İlham. E kardeşim olmaz, kadından da peygamber olur. Yani Allah Teala vahiy dediyse sen neden onu başka bir manada kullanıyorsun? Kadından da peygamber olur. Vahiy sen ilham anlamında kullanamazsın derse, o zaman biz ona Kur'an-ı Kerim'den başka bir ayette cevap veririz. Ne deriz? و اوحى ربك الى النحل دي می و اوحى ربك الى senin rabbi ne emretti? Nahl suresinin kaçıncı ayeti? 60 kaçıncı ayeti? Nahl suresinin efendim 60'lardaki bir ayetidir. Wa uhâ en min 68. Evet, 68. 68. ayet-i kerime. Wa en min ve min ve min ma Peki Allah Teala "Wa anyway, uhâ rabbuke ilen nahli" ne vahiy arıya vahle diyor vahye diyor. Arı da peygamber midir o zaman? Demek ki vahiy kelimesini Cenab-ı Hak farklı anlamlarda kullanıyor. Vakaya bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bir tane kadın peygamber yok. Bir tane kadın peygamberi yok. O halde mutlaka peygamberler erkek olmalı. Emanet sıfatına sahip olmalı. Yani yalan hayatlarında, dünyalarında olmamalı. Bir de peygamberler masum olmalı diyoruz. Masum olmalı. Adaletleri, akılları, zaptları bütün insanların üzerinde olmalı. Eğer peygamberler bunlara sahipse efendim onun dışında peygamberler le yekulun taame ve yemsun fil onlar yerler, içerler, çarşıda dolaşırlar. Yani bunun dışında, bu sıfatlar dışında peygamberler diğer insanlar gibidir. Onlar da acıkırlar, onlar da çocuk sahibi olurlar. taame, الطَّعَامَ şu nefil الْاَسْوَاقِ Şimdi burada peygamberin masumiyetini ve bütün peygamberlerin masumiyetini görelim. Maalesef bugün itibariyle bunu da reddediyorlar. Peki neden reddediyorlar? Eğer peygamber masum değilse o zaman peygamberin sünnetini zaten devre dışı bırakıyorlar. Günahkar, günah işleyen, allah Teala tarafından himaye edilmeyen birisi olunca zaten bunların sünnetle problemi var. Gördüğünüz gibi yani bir taraftan bakıyorsunuz şefaati inkar ediyor. Niye? E sen şimdi bir peygamber var sallallahu aleyhi ve sellem onun sünnetine itibar ediyorsun. Diyorsun ki, ''Ya Rabbi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamet günü şefaatine beni muhatap et. Peki, o şefaate nail olabilme size bir sünneti seniyye muhabbeti veriyor. Değil mi? Namaz kılarken başında sarık var. Derse gelirken koku sürüyorsun. Namaza giderken. Bütün bunları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaptı diye yapıyorsun. Ama onu kendi seviyene indirdiğin zaman... O da sıradan bir insan olduğumu Artık ne oldu? Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünneti devre dışı kalacak. Ona ittibayı kaldıracaklar. Peki insanlar mutlaka birilerine genç yaşta ittiba ederler. Yani 80 yaşında adam 80 yaşında maksis olmuyor. Kaç yaşında oluyor? 18 yaşında oluyor. Hızlı yürümesi gerekiyor. Bir yerlere bir şeyler söylemesi gerekiyor. O zaman gidiyor birilerinin himayesine giriyor. Yani 80 yaşında bir adamı sapık yapamazlar değil mi? Yani birisi e, hidayetten uzaklaşıyor. Anasına kabul ettiremiyor kendi görüşlerini. Neden? Çünkü o anne artık o yaş onu kabul etmez. Ama 18 yaşında başkasının çocuğunu onunla zehirleyebiliyor. Dolayısıyla peygamberi devreden çıkardığınız zaman eşya boşluk kabul etmiyor. Kim geliyor ya bunlar geliyor işte. Bunların hayat tarzı geliyor, bunların yaşam şekli geliyor, işte getirdiler. Allah Resulü devreden çıktı, sokakta İslam kızlarının kıyafetlerini görüyorsunuz. Müslümanların halini görüyorsunuz. Allah Resulü yoksa İslam, yok kardeşim, yok. İnşallah sünnetin yeri, konumu oraya geleceğiz. Şimdi, dolayısıyla peygamberler masum, peygamber masum olunca, yani onun ihtiyarı yok olmuyor. Yine peygamberde ihtiyar var. Yani günah işleme ihtiyarı var. Ama allah Teala peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani zorla sevaba sevk etmiyor. He? Zorla günahtan da alıkoymuyor. Ama onun içinde bir meleke var. Yine mükellef peygamber. Mükellef olmasına rağmen Allah azze ve celle onu bütün insanlara örnek olsun, üst veyi hasene olsun diye haramlardan koruyor. Peki neden haramdan koruyor? Şimdi bakın hani kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhibbukumullah. Ali İmran suresinin 31. ayet-i kerimesi. Açın orayı. Ali İmran 31. ayet. Kul in kuntum tuhibbunallaha فَتَّبِعُونِ buyuruyor Cenab-ı Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Peki bu ayet-i kerime ne söylüyor? Peygamber'e tabi olmayı söylüyor. Ona davet ediyor. Günahkar peygambere tabi olunur mu kardeşim? He? Alimin görüşünü almak nedir? Taklit. Ebu Hanife'nin iştihatlarıyla amel etmeye taklit diyoruz. Peki... İmam Şafii'nin görüşlerini almak taklit. Neden? E İmam Şafii hata yapabilir. Ebu Hanife hata yapabilir. İmam Şafii bizzat delil değildi. İmam Şafii böyle dedi diye almıyoruz. İmam Şafii bir ayete, bir hadise dayandı diye adam müçtehit ise onun görüşünü alıyor. Onun görüşüyle amel ediyor. Dolayısıyla İmam Şafii veya Ebu Hanife rahimehullah bizzat bunlar delil değil. Onun için bunların görüşlerini almaya Taklit diyoruz. Peki Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadisini almaya, onunla amel etmeye ne diyoruz? İttiba diyoruz. İttiba. Neden? Çünkü Resulullah bizzat delildir kardeşim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi delildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem delildir. Efendimiz'e fakih denir mi? Allah'a fakih denir mi? Denmez. Neden? Çünkü o bizzat delil. Kime fakih deniyor? Hadise bakıp, ayete bakıp hüküm çıkarana fakih deniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hükümlerin bizzat delili. Şimdi ayet-i de Cenab-ı Hak tabi olun diyor. Eğer günahkar olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yani günahkar birisine insanlar tabi olur, Allah da ittibaya davet eder mi? Sonra Hucurat Suresi'ne bakın. Ey ayyuhal lazina amenu in ca'akum fasikun bi nebeyin Şimdi fasık size bir haber getirdiğinde en iman edenler. He? Fe Onun iliklerine inin o haberin zerrelerine bakın, nüfuz edin. Bakmadan o haberi almayın. Peki fasık kim? Günahkar. E peygamber fasık olunca peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleriyle amel edilir mi? Ya ey الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا Hucurat <حُجرَة> suresi yazın اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِكُمْ بِنَبَيْنِ yani 6. ayet-i kerime olabilir peki sonra اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَا نْفُسَكُمْ Cenab-ı Hak Bakara suresinin 44. ayet-i kerimesinde Bakara suresi 44. ayet-i açıyorsunuz اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ ve وَتَنْسَوْنَا اَنْفُسَكُمْ Yani kendinizi unutuyorsunuz, o halde millete ilim emrediyorsunuz. Şimdi peygamber günah işliyor, insanlara hakkı, hakikati anlatıyor, o yola davet ediyor. Böyle bir peygamber olabilir mi? Yani bir sürü ayet sayarız değil mi? Bir sürü ayet-i kerime sayabiliriz. O halde, Peygamberin masum olması gerekir ki biz ona ittiba edelim. İnsanlar o peygambere ittiba etsinler. Peki diyeceksiniz, şimdi Taha suresi 115. ayet-i kerimeyi açın. Evet efendim, şimdi... Ve lekad ahidna ila Adama min qablu azma Efendim şimdi burada Hazreti Adem'e Cenab-ı Hak emrediyor fakat unuttu Adem değil mi unuttu ve lem najid azma Demek ki Hazreti Adem'in bir kastı yok yani kasıtla o ağaca gitmiyor o ağacın meyvasını almıyor Fenesiye ve lem najid azma Peki o zaman şimdi biz diyoruz ki peygamberler büyük günah işlemezler. Bisetten önce de Risaletten önce de Risaletten sonra da hiçbir peygamberin büyük günahı olmaz. Peki küçük günah olur mu? Küçük günah da e, Risaletten önce olabilir küçük günah. Peki Risaletten sonra küçük günah olur mu? Küçük günah olmaz. Sadece peygamberin bir ihtihadı var. Hani ihtihad yapanla alakalı efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyordu? "Ve in akta'a felehu ecrun vahidun. İsabet ederse iki ecir var. Hata ederse bir ecir var. Şimdi peygamber olur ki ihtihad ediyor. Peygamberler ihtihad eder mi eder? Peygamber ihtihadıyla eee müçtehitlerin arasında ne fark var? Peygamberin iştahatında yanılma varsa Allah peygamberin iştahatını düzeltiyor. Ama müştehidin iştahatında hata varsa o hata düzeltilmez. Kıyamete kadar öyle devam eder. Onun için bir müştehit başka bir müştehidi taklit edemez. Neden? Çünkü iştahatlarda hata olabilir, zannî delildir. Dolayısıyla bir müştehit kendisindeki bir zannî delil varsa başka birisini taklit edemez, haramdır diyoruz. Peki şimdi o zaman Hazreti Adem Aleyhisselam'a bakıyoruz. Hz. Adem Aleyhisselam'da burada bir kasıt yok. Yani Adem Aleyhisselam bilerek hadi ben bu günahı işliyorum demiyor da allah Teala ne buyuruyor? Fenesiye. Unuttu Adem Aleyhisselam. Unuttu. Sonra bu günahı işledi. Peki ''Efendim, sonra ne diyor?'' ''Sümmeştevâhu'' diyor. Sonra biz Adem Aleyhisselam'ı seçtik. Demek ki Adem Aleyhisselam bu günahı işledikten sonra Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'ı seçiyor. Adem Aleyhisselam'ı seçiyor. E, o zaman Adem Aleyhisselam bu günahı ne zaman işliyor?'' peygamber olduktan önce işliyor. Yani unutup da ağaçtan meyve yiyor, değil mi? Unutup da ağaçtan meyve yiyor. Ne dedik? Risaletten önce küçük günahlar olabilir. Adem Aleyhisselam da unuttu. Fenesiye velem lehu azma. Peki aşağıya devam edin. 122. ayet-i kerimeye gelin sayfanın altında. Summe shtabahu rabbuhu fetebe aleyhi ve sonra istabahu rabbi bu hatasından sonra onu peygamber olarak seçti sume stabahu rabbu fetebe aleyhi ve sonra tövbesini kabul etti diyor Tabe ala, tebeyi kabul etti tava ile ileyhi olursa tevbe etti şeklinde olur yani bir peygamber Hatası olabilir. Küçük günah olabilir. Nereden önce? Risaletten önce. Peki Risaletten sonra Risaletten sonra Peygamberin hayatında şu olabilir. Peygamber e, evla olanı terk etmiş olabilir. Yani bir şey var. İkisi de doğru. Ama siz ne yapıyorsunuz? Evla olanı değil de daha az ecir, sevap olanını tercih ediyorsunuz. Veya ihtihad ediyorsunuz. İhtihadınızda isabet edemiyorsunuz. Sonra ayet geliyor. Ayet-i kerime isabet edemediğini peygambere bildiriyor. Yusuf Aleyhisselam'la alakalı bakın. Efendim Yusuf Aleyhisselam'ın "Vara vetullati huwa fi beytiha an nefsihi ve gallaqatil abwab ve mi? sonra devamında ne geliyor? Velekad hemmet bihi ve hamma Peki sonraki ayet-kerime 24. ayet 238. sayfa. Şimdi velekad hammet bihi ve hamma Peki yani içinde Yusuf Aleyhisselam masumiyet demek peygamberin içindeki o duygular yok edilmiyor. Eğer yok edilse o zaman mükellef olmaktan düşer. Peygamber hala mükellef. Dolayısıyla insanın fıtratında kadına dair bir meyil var. Züleyha orada. O ona meyledince وَهَمَّ biha. لَوْلَا اَرْرَعَى بُرْحَانَ Rabbi. Peki Levla'nın cevabı nedir? Eğer Rabbinin burhanını görmeseydi لَكَانَ makani olan olurdu. Veya işte bazıları Levla'nın cevabı mukaddem olmaz diyorlar. Ama biz takdir ediyoruz burada. E ne diyoruz? لَوْلَا اَرْرَعَى بُرْحَانَ رَبِّ وَهَمَّ بِهَا Rabbinin burhanını görmeseydi ona meylederdi. Demek ki Levla'nın cevabı mahzuf. وَهَمَّ <gülüyor> Biha şeklinde takdir edersek yani fıtrat meyledebilir. Bu masumiyete aykırı değil. Ama buna rağmen bile ayetin cevabını biz nasıl takdir ediyoruz? Ve hemme biha. Levla er'a burhanı Rabbi hemme biha. Rabbinin burhanını görmeseydi ona meylederdi. Demek ki burhanı gördü, Züleyha'ya meyletmedi. etmedi. O zaman burada Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın Züleyha'ya meyli çıkmıyor kardeşim. Züleyha'ya meyli Yok peki tab bütün peygamberlerle alakalı hepsine teker teker bakabiliriz ama bir de Hz. İbrahim'le alakalı olanlara bakalım şimdi. İbrahim Aleyhisselam'ın bir, En'am suresinin "Ve İbrahimu 137. ayet-i kerime. İbrahim Aleyhisselam Şimdi orada ne var? Ee, ne diyor Hazreti İbrahim Aleyhisselam? Kale da rabbi Kale hâza rabbi Peki yani şimdi diyorlar ki Bak peygamber yalan konuştu haşa ne, ne demiştik burada? Kale da rabbi Ne demekti? Fî zâmiküm Sizin akidenize göre Benim de Allah'ım budur Değil mi? Benim de Allah'ım bu nedir? Kamerdir, aydır. Kale <gülüyor> da Kur'an-ı Kerim'de ne var? İcaz var, değil mi? İcaz, İcaz-ı Hazif, i̇caz Kasır demiştik. E, veya Kısar iki türlü de okunuyor. Yani bazı kelimeleri Cenab-ı Hak hasfediyor. İşte çok bunun delilleri var, yani ben ona girmeyeyim. Hürrmet aleyküm ve buyuruyor. Ananız size haram kılındı. Annemle yemek mi, okumak mı, oturmak mı, su içmek mi ne haram kılındı? Yok ayette. He? Ne takdir ediyoruz orada? Ne diyoruz? ''Zevâcu <gülüyor> ummahatikum. Anne ile evlenmek haram kılındı. Dolayısıyla peygamberlerin masum olduğunu bilen bir Müslüman ne yapacak? Burada takdir edecek. Neyi? Fi <gülüyor> zâmikûm'' Yani sizin akidenize göre benim ilahım bu e, kamerdir veya ala sevilil farz, faraza, hadi benim ilahım bu kamer olsa ne olur? Aha işte battı gitti hikaye, bundan olur mu ilah demek istiyor. Veya hani Enbiya suresinin 63. ayet-i kerimesinde putları kırıyor, baltayı neyin bo boynuna koyuyor? En büyüğünün boynuna koyuyor. Gelip diyorlar ki ona kim kırdı bunları? قَالَ بَلْفَعْلَهُ كَب۪يرُهُمْ هَذَا Bu kırdı diyor. قَالَ بَلْفَعْلَهُ كَب۪يرُهُمْ هَذَا Açın şimdi orayı. Enbiya suresinin 63. ayeti kerime. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'a soruyorlar. Ne diyorlar? Kalu sayfa. Sayfa 327. 327'in sayfa. İbrahim Aleyhisselam'a soruyorlar şimdi. Putlar kırılmış. Ha? E, Müslümanın puta karşı bir öfkesi olacak İbrahim Aleyhisselam. Vaktini bulduğunda, fırsatını bulduğu anda onları bu hale getirir. E, Kur'an-ı Kerim onu anlatıyor. Hallu en tefa bir hetinaya İbrahim Sen mi yaptın diyorlar ilahlarımıza bunları Sen mi kırdın bunları Ne diyor Kaebelfahu ke bir Ru Hada Şimdi sen bu masayı yaptın Fevkalade bir sanat eseri yanına birisi geliyor arkadaşın ya yani seni böyle hala çocukluğundaki o günlerde zannediyor diyor ki sana Ahmet bu masayı sen mi yaptın Yok baban yaptı. Ne demek? Tabii ki ben yaptım. İbrahim Aleyhisselam'a soruyorlar şimdi. He? Diyorlar ki... Kâlu e ente fa'alte hâdâ bi âleyhetina ya İbrahim. Şimdi bütün hepsi kırıldı. Balta, büyük butun omuzunda. Şimdi e ne, bu mu yaptı yani? Büyük but mu yaptı? Kim yaptı diyorlar İbrahim Aleyhisselam'a? Kâle bel fa'lehû kebîruhum hâdâ. Yani... Bilakis bu büyüyü yaptı. Tabii ki ben yaptım demek ya. Bu yapabilir mi cansız ahmak işte orada duruyor bir taş taşıyın o yapabilir mi? Yani bilakis bel, e, e, kâle bel fâlêhu kâbiruhum hâda bu büyüyü yaptı demek. Ne gibi? Onlarla istihza ediyor. Adam soruyor sana ya hocam bu kitabı sen mi yazdın? E yok baban yazdı demek. Ne demek? Tabii ki ben yazdım demek. O zaman bu ne değil? Tabi bunu 4-5 türlü takdir ediyorlar. Ama Arapça bilmiyorsa benim kardeşim, meal yazıyorsa o zaman İbrahim Aleyhisselam burada, haşa yanlış konuşuyor diyecek, peygamberin günahı olarak bunu yazacaklar. Ya peygamber günah işlediği zaman, bütün sistem çöküyor, ittiba sistemi çöküyor, sünneti çökertmek için bu ayet-i kerimeleri çarptırıyorlar. Peki efendim diğer bütün takdirler böyle peygamberlerle alakalı. Efendimiz Aliye salatu vesselam'a gelelim biz. Şimdi Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le alakalı Affallahu ank lima telehum Tevbe suresinin 43. ayeti kerimesi. Tevbe suresi 43. ayet. Peki Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem tevbe giderken Münafıklar geliyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istiyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de işte onlardan kimisine izin veriyor, izin veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Allah Teala efendimizi ikaz ediyor. Afallahu anke lima izintalahum. Niçin onlara izin verdin? Yani adam diyor ki bak peygamberin günahı diyor. Allah affetsin diyor. <gülüyor> ya bu iştahat değil mi kardeşim? He? Efendimiz'e gelip soruyorlar. Adam mazeretini ortaya koyuyor. Peki mazeretini ortaya koyunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ona izin veriyor. Peki Efendimiz buyurmuyor mu ki? İştahat eden, iştahatında hata ederse ejrun ''Bir ecir var, bir ecir var ona yine.'' Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem isdadında isabet edemezse günahkar mı oluyor şimdi peygamber? Afallahu ank lima ezint lehum. Yani sen ne de, ne anlıyoruz o zaman bu afa kelimesini ne olarak anlıyoruz burada? Evla olanı terk ettin sen. Evla olanı terk etti. Evla olan neydi? Onlara izin vermemekti. Evla olanı neydi? لَا يَسْتَئْذِنُوا كَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ akhir <gülüyor> Allah'a ve ahireti iman eden izin istemez kardeşim. Allah'a ve ahireti iman edenin bahanesi olmaz. Allah'a ve ahireti iman eden kişi Hakkari'nin köyünde vazife çıktığı zaman gider kardeşim. Allah'a ve ahireti iman eden yapamıyorum diyemez kardeşim. Kim der? اِنَّمَا يَسْتَئْذِنُوا كَلَّذ۪ينَ لَا billahi <gülüyor> بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ Allah'a ve iman etmeyenler. Onlar ne bahaneleri olur? Ki bu da onlardan bahsediyor. Tebü'ye giderken mazeretle gelen münafıklardan. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların bu özrünü dikkate alıyor, izin veriyor. Afallahu ank lima اَذِنْتَ Hem o kadar müşfik bir lisanla getiriyor ki Kur'an-ı Hakim bu ne diyor? Önce Lime afallahu ank Allah affetti ha evlayı terk etmeni Allah affetti sonrasında lime edin telehum diyor niçin izin verdin yani Efendimizin işteatta isabet edemediğini önce getirmiyor ne yapıyor önce afallahu <gülüyor> ank tamam bu iş bitti yani evlâ'yı terk etmenden dolayı sana bir hata yok diyor Cenab-ı Hak efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme peki diğer bütün ayet-i kerimeleri de bu bağlamda değerlendiriyorsunuz. Mesela ve'stefir li zenbik ghafir suresinin 55. ayeti. Adam diyor ki ve'stefir li bak peygamberi diyor günahına istiğfar et. Ya Allah Teala Kur'an'ında Peygamber Aleyhissalatu Vesselam muhatap alıp da bize emretmiyor mu? He? Öyle değil mi? Peygamberi muhatap alıp Kur'an'da şu kadar ayet ümmetine yönelik değil mi? O halde bu ayet nedir? Ve'stagfir li zenbi ve'stagfir li zenbi ümmetik demek. Ümmetinin günahına istiğfar et. Neden? Neden ümmetinin günahını istiğfarı? Niye öyle diyoruz? Çünkü inna fetehna leke fet'hamubina. Liyal firale ki Allahu maate kadememi zembik ve maate Allah gelmiş geçmiş bütün günahlarını affetti. Kur'an diyor değil mi? Fetih suresinin ikinci ayeti. O zaman o bize ne söyler? Vestal fir lidembik. Efendimizin günahlar affedildiğine göre yani zaten hani büyük günah yok. Öncesinde risaletten önce olabilir. Ondan sonra ise iştahat hataları olabilir. Onları da Kur'an-ı Kerim uyarıyordu. Peki buradaki günah ne diyeceksiniz? Fetih suresindeki ayet gelmiş geçmiş bütün günahlar affedildiğine göre yani ümmetine istiğfarı öğret ya da ümmetinin günahlarına istiğfar et. Gafir suresinin 55. ayet-i kerimesi. Peki, Fetih suresi daha sonra... Fetih suresi daha sonra ne zaman geliyor Fetih suresi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'den dönerken değil mi? Hudeybiye'den dönerken Allah Teala bu fetihle nereyi müjdeliyor efendimize? Hayberi, Hayberi müjdeliyor. Peki şimdi bu kitap Şerhü Makasit İmam Taftazani'nin inşallah alırsınız, okursunuz. Şerhü Makasit Şerhul makasit bu bir de Seyyid Şerif Cürjani'nin Şerul Mavaqif'i var. Bunlar efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerin ismetini ayrıntılı bir şekilde inceliyorlar, tahlil ediyorlar. Oralarda da bakarsanız. Peki şimdi biz hızlı bir şekilde şu metni bitirelim efendim risaletle alakalı bölümü bitirelim. Wa inna Muhammedan sallallahu aleyhi ve sellem abdu'l-Mustafa ve nabiyuhul-Mustafa mujtaba ve nabiyuhul-Mustafa ve rasuluhul-Murtada ve innehu khatamul-enbiya nebilerin sonu ve imamul atqiya atqiya taqi kelimesini çu atqiya takva ne demek takva kelime anlamı itibariyle ıslahta takva hifzun nefsı amma yu'simu diyor Ragib müfredatında takvayı tarif ederken Kur'an ıslah sözlüğüdür biliyorsunuz değil mi? Ragib'in müfredatı orada takvayı anlatırken diyor ki Hifzun nefsi amma yu'fimu Nefsi günaha sürükleyen şeylerden korumak takvadır. Ebu Hureyre'ye soruyorlar. Ebu Davud hadis nedir takva? İşte böyle dikenli yolda yürümeyi bilir misin diyor? Ha işte o takvadır diyor. Yani böyle hassas olmak. Peki efendim o muttakiler kadrosunun imamıdır. Bütün peygamberler de muttaki, muttakiler ehramın zirvesi, zirvenin zirvesi imamı da Allah Resulü. Nereden çıkardık? Etilke rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd. Kuntum hayru ummetin uhricet linnas. En hayırlı ümmet bu ümmet. E peygamberler de birbirinden faziletli olduğuna göre en üstün peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyoruz? Nahnu ebna eddelil. Nemilu hayzı yemil. Ey kardeşim bak meal okumakla bu iş olmaz. Bu ihanettir. Kitaba ihane, sünneti ihane, dinleyen saf dimalara ihane. Yazık ediyorlar ya. Kur'an düşmanı yapıyorlar. Kur'an Müslümanlığı adı altında. Efendimiz'e düşman yapıyorlar. Buhari'ye düşman, Müslüme düşman. Şimdi bu adamları alsanız. Deseniz ki buna. Ha burada Buhari var. Şurada da televizyon sahibinin kitabı var. Hangisine itibar ediyor? Televizyon sahibinin kitabına. Buhari okumuyor. Çünkü Buhari'nin içinden hep çıkarıp çıkarıp cımbızlayıp cımbızlayıp işte bu şudur demişler. O avam da Buhari'yi görmemiş. Buhari hep onun anlattığıyla biliyor. Zannediyor ki Buhari yalanlar ve yanlışlar mecmuasıdır. Buhari'den nefret edince Allah Resulü'nün sünnetinden uzaklaşıyor. Kim okuyor? İşte bu sünnet düşmanlarına mahkum oluyor. Onun için ikaz ve tebliğ etme mecburiyetimiz var kardeşim. Ve Seyyidul Murselîn, bütün peygamberlerin efendisi ne buyuruyordu? ''Ene seyyidu beni Adem. Bütün Adem oğlunun efendisi benim. Ve Habibu Rabbil Alamin. Alemlerin Rabb'inin sevgilisi Habibi. Nereden çıkarıyoruz? Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Allah'ı seviyorsanız bana itiba edin. Değil mi? Ali İmran suresi. Peki o zaman efendimize ittiba edenler ne oluyorlar? Allah'a sevgili oluyorlar. Efendimize ittiba etmek Allah'a sevgili yapıyorsa ya Resulullah o en sevgili olur değil mi Ey sevgili en sevgili uzatma dünya sürgünü mü benim Peki ve habibu rabbil alamin ve kullu'd da'wati nubuveten ba'de nubuvetihi hawan Bütün nübüvvet iddiaları dava veya da'va davvet-i da nubuvetin davvet-i nubuvetin ki bütün peygamberlik iddiaları ba'de-nubuveti efendimizin risaletinden sonra fegayyun dalalettir ve havan hevadır artık o son peygamber. O huvel meb'us ila ammetil cinni ve kafetil vira bil hakki vel huda ve bin nuri ve'd-diya. O bütün cinler alemine وَكَافَتِ الْوَرَى خَلْق demek, mahluk demek. Nedir? اَطْفُ الْعَامِ عَلَى الْخَاسِ diyoruz. Vera kelimesi daha umumidir. Cin daha hususidir. Umumi olan, cinni insanı içine alan kelimeyi sonra getiriyor. Hususi olan önce getiriyor. O, vera, bütün mahlukat demek. Bütün mahlukata, cinler alemine gönderilen, hakla, hidayetle, nurla, dıya ile gönderilen Allah'ın son peygamberi el-mub'us gönderilen. Peki o innal Kur'an burada kalalım. Allah Teala bu akideyi yüreğimize yerleştirmeyi, peygamberleri bu şekilde e, onlara anlayıp iman etmeyi hepimize nasip eylesin. Estağfurullah ve teuvile ve hamdullahirabbil alamin.